Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. El-Enam suresi 61 ila 121. ayetler. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kulları üzerine mutlak galiptir. Size bütün amellerinizi yazıp gözetmeye bekçi melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm gelince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 burada üç türlü cezaya işaret ederek son peygamberin ümmetine Allah'ı, peygamberi ve emirlerini bırakıp sapıklık ve taşkınlığa düşmemeleri için bir uyarıdır. O Kur'an, gerçek olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki, ben sizin üzerinize bir uyarıcıyım. Azaptan kurtaracak vekil değilim. Kur'an'daki her haberin, kararlaşmış gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Ayetlerimiz hakkında biçimsiz ve alaylı sözlerle münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman, onlar başka bir konuya geçinceye kadar onlardan yüz çevir, tavır göster veya Müslüman olmanın gereği olarak orada durma. Eğer şeytan,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 Kurtulmak için her türlü fidiyi verse de yine ondan alınıp kabul olunmaz. İşte onlar kazandıkları günahları yüzünden helaki atılan kimselerdir. Nankörlük etmelerinden, küfre sapmalarından dolayı onlara kaynar bir içecek ve acıklı bir azap vardır. De ki Allah'ı bırakıp da bize ne fayda ve ne de zarar vermeyen şeylere mi yalvaralım?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 Bu ayet-i kerime, doğru yol olan tevhidi, Allah'ın hakimiyeti ve O'nun kulluğunu kabul ettikten sonra, O'nun hakimiyetini bırakıp, çeşitli ilah ve ilah taslaklarına sevgi göstermenin ve onlara bağlanmanın, kulluk etmenin şirke dönmek olduğunu belirtmekte ve insanları uyarmaktadır. Bir de emredildi ki, namazı dost doğru kılın ve O'nun emirlerine uygun yaşayın.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 Her şeyden hakkıyla haberi olandır. Bir zaman İbrahim, atısı Azer'e, ''Sen putları ilah mı ediniyorsun? Doğrusu ben, seni ve halkını apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.'' demişti. Azer, İbrahim aleyhisselamın babası mıdır, dedesi midir, yoksa amcası mıdır diye ihtilaf edilmiştir.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 Nemrut onu Put hanesine nazır tayin ettiği zaman Tahrh adını Azerle değiştirdi ki Azer Putlardan birinin adıydı diyor. Mücahit ve İbni Cerir de Azer ona lakap olarak verilmiştir demektedir. Böylece kesin bilgi ve imana erenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu muhteşem varlıklarını ve sırlarını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 Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa ve İlyas'a da peygamberlik verdik. Hepsi de iyilerdendi. İsmail, Elyas'a, Yunus ve Lut'a da aynı şekilde hidayet ettik. Her birine alemlerin üstünde farklı, yüksek meziyetler verdik. Onların babalarından, nesillerinden ve kardeşlerinden bazılarına da üstünlük verdik.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 bana da vahyedildi diyenden ve Allah'ın indirdiği ayetler gibi ben de indiririm diyenden daha zalim ve ahmak kim olabilir? Bunlar Allah'ın indirdiğini ve ona inanıp uymayı içine sindiremeyenlerin ifadeleridir. Ey Resulüm! Ölüm sıkıntıları içinde kıvranırken, meleklerin de ellerini uzatarak, hadi bakalım, çıkarın, kurtarın elimizden canlarınızı. Allah'a karşı doğru olmayanı söylemeniz ve onun ayetlerini kabullenmeye karşı büyüklük taslamanız sebebiyle, bugün hor ve hakir edici bir azapla cezalandırılacaksınız, derlerken o vaziyette zalimleri bir görsen. Onlara şöyle denilecek, Andolsun ki, hayatta size bahşettiğimiz şeyleri artık arkanıza bırakarak ilk defa sizi yarattığımız gibi, Hiçbir şey siz tek tek huzurumuza geldiniz. Artık kendilerinin hakikaten ortaklarımız olduğunu sanıp iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Doğrusu Allah yerine kendisine bağlandıklarınızla aranızdaki bağlar kesildi. Dünyada bir şey sanıp da rağbet ettikleriniz sizden uzaklaşıp gitmişlerdir. Allah'ın buyrukları ve ilkeleri yerine, kendisine bağlandıklarınız. Şüphesiz ki, taneyi ve çekirdeği yarıp çıkaran Allah'tır. Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran O'dur. İşte Allah, bir olan gerçek ilah budur. O halde nasıl olup da O'na iman etmekten çevriliyorsunuz? Sabahı gecenin karanlığından yarıp ağartan O'dur.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 O'nun Rabbi veya ilahı durumundadır. Mü'min ancak Allah'a kulluk eder, Rabb olarak da ancak Allah'ı tanır ve ancak O'nun emirlerine uygun yaşamakla hayat bulur. Gözler O'nu idrak edip göremez. Oysa bütün gözleri görür. O latiftir. Dünyada gözle görünmez. Kullarına da lütuf sahibidir. Her şeyden haberi olandır.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 Doğru yolda olanları da çok iyi bilir O halde onun ayetlerine inanıyorsanız Üzerine Allah'ın ismi anılan besmeleyle kesilen hayvanların etinden yiyin Size ne oluyor da Üzerine Allah adı anılan Helal şeylerden yemiyorsunuz Halbuki çaresiz kalıp yemeye muhtaç olduğunuz şeylerin dışında Allah size haram kıldığı şeyleri Ayrı ayrı açıklamıştır Muhakkak ki insanlardan çoğu, bilgisizce kendi arzu ve hevesleriyle halkı da saptırırlar. Hiç şüphesiz Rabbin haddi aşanları çok iyi bilmektedir. Günahın açığını da, gizlisini de bırakın. Hiç şüphesiz günah işleyenler, o kazandıkları şeyler yüzünden cezalandırılacaklardır. Kesilirken üzerine Allah'ın ismi kasten anılmayan, besmele çekilmeyen şeylerden yemeyin.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 Heyzul Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali, El Enam suresi, 61 ila 121. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özkul.